Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Günaydın Bengi Günaydın Günaydın merhaba Merhaba, nasılsınız? İyiyiz valla. Sen uzaklardan arıyorsun, ne konuşalım? Neredeyiz? Ne desin? <gülüyor> ben ee, Lahey'deyim, Hollanda'dayım. E, bir akademik bir e, toplantı için buraya gelmem gerekti. ama telefonun boşundayım ve sohbetimi yapacağız yani. Hiçbir değişiklik yok. Evet, gayet güzel. Belki e, evet. devam ediyoruz bir bir önceki katıldığın toplantıdaki izlenimlere. Evet, devam aynen e, hatırlatmak gerekirse Ağustos sonu Eylül başı bir, yaklaşık beş gün boyundu olan e, Büyümeme konferansı uluslararası büyümenle konferansı burada başladı olan e, bundan bahsediyorduk ve e, hatırlayanlar olacaktır. Aslında konferansın bir anlamda e, büyümeme hareketi içinde yani bir Montalıkçı dediğimiz çok geniş ve, e, farklı, farklı grupların bir şekilde Anadolu olduğu hareket içinde e, Hem akademik açıdan hem akademizm açısından Ne gibi e, artık Sorumsallarla karşılaştığı Ve nelerle uğraştı, Neleri odağına aldığından bahsediyoruz e, Bu açıdan bahsettiğiniz Genel aslında odak benim izlenimin artık e, bir büyümeme ya da ekonominin e, ekonomik büyümeyi bir olmaktan bir toplumsal hedef haline getirmekten zamanı çıkaralım. Ama belli bir dönüşüm yaşanacaksa toplumlarımızı ve ekonomilerimizi başka bir hedefe doğru örgütlemekte bu açıdan e, var olan hem bu modelde dominant paradigmada var olan Toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler konusunda ne yapacağız? Hem de bu tür bir dönüşünde bu eşitsizlikleri de e, ele alacağız Hem yeniden üretmeyecek hem de bu eşitsizlikleri e, temelden eşitsiz olmayacak ekonomi, bir ekonomiyi, bir vizyonu, bir paradigmayı nasıl kurabiliriz sorusuna artık çok daha yakıcı bir şekilde yaklaştıkların yani artık yakıcı bir şekilde gündemde oldu ve bu soruyu uyuyoruz. Tartışmaktan kaçılamayacak bir noktaya geldiklerini ee, ve aslında çok fazla yani bizim memnun olduğumuz böyle bir noktaya ee, ve belki solda çok daha soldun içindeki birçok farklı harekette çok daha ameliye olarak bu hareketimizi göreceği üzerine edilmiştim Bu açıdan konuştuğumuz şeylerden bir tanesi e, sizin de bizi de şaşkınlığa sürükleyen hormon değil. 1980'lerden beri e, aslında bir e, büyümemeci olan e, stedistek ekonomik istediği yani e, duruşta du, yani durgun bir e, durumda olan bir ekonomi büyümeyen bir ekonominin e, nasıl olabileceğine dair çok uzun sürede çok kıymetli e, bilgiler üretmiş olan bir iktisatçının hepinizi aslında şaşırtan ama bir son 10 senedir de sinyal verdiği. Ee, genel olarak nüfus ama daha özel olarak da göç meselesiyle ve mülteciler meselesiyle ilgili açıklamaları ee, geçen programdan sonra ben bir tekrar baktım nerede ne yazmış en son diye bu konuyla ilgili 2015-2016 başından itibaren özellikle e, Suriye ve mülteciler meselesi Avrupa'da da çok ciddi bir siyasi gündem ayrılığı yani haline başladıktan sonra Post-Otistik Economics Review dediğimiz, e, eski 90'larda aslında sans-ı istat öğrencileri tarafından çıkarılan, otistik yani kendi içine bakmayan, kendi içine kapalı kalmamış bir iktisat sistemi için oluşturulmuş bir ağın. E, online bir yayınında kısa bir yazısı var, 4 saygılık kadar bir e, yorum yazısı denilebilecek bir yazı, akademik bir yazı değil. E, internetten ulaşılabiliyor. E, ve buradaki tartışma aslında dediği şu, şu noktaya başlıyor. Büyümeyen ya da durgun bir ekonominin ilk koşulluğu büyümeyen ve durgun bir nüfustur. E, ve bu yüzden yani bu tür bir noktaya gelebilmek için e, ülkelerin nüfuslarını kontrol etmeleri gerekiyor ve bu meşhurdur. Diyor. Ee, ikincisi İkincisi ee, yani zaten büyümemeye çalışan durgun bir e, durumdaki bir ekonominin daha fazla nüfus aldığı zaman, içeriye doğru bir nüfus aldığı zaman ya da nüfusu büyüdüğü zaman ister istemez büyüyeceği bu yüzden de büyümetilik farmalına e, tekrar gireceği e, ses bitimde bulunuyor ve Avrupa ülkelerinde ee, Avrupa ülkelerinin çoğununda, Batı Avrupa ülkelerinin çoğununda bugün e, duyum nüfusun artışını neredeyse tek nedeni dışarıdan gelen göçmenler. O yüzden bu ülkelerin e, durum ayarlı bir ekonomiye sahip olmak için bu göçmenleri e, dışarıda bırakmaları bir etik bir dilem olarak görünce bile meşhudur denen e, demeye gelen bir bir pozisyonu var. Mülteci Multeçimleri <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Efendim? Mültecileri dışarıda bırakmak yani göçmenleri iklim. Aynen. Ee, yani bu bırakılmalıdır gibi bir şey çok net bir şekilde söylemiyor ama yani bu bir dilemma, bu zor bir durum ve bunu yapmayı seçecekler olması esası böyle bir e, büyümemek gibi bir ekonominin büyümemesi gibi bir hedef varsa diyor. Tabii bunu e, daha geniş olarak. Yani sadece büyümeme hareketi ya da büyümeme hareketi için değil ama e, yani ekonomilerin büyümesinin doğaya, e, gezegene ne kadar zarar verdiği noktasından çıkan birçok toplumsal büyümünün varabildiği bir neomaltüsü bir pozisyon var aslında bu çok mümin şey değil. Peki ben de bu, bu noktada bir şey sorabilir miyim? Şimdi bütün rakamlara bakıldığı zaman yani Uluslararası Göç Örgütü'nün Birleşmiş milletler IOM diye International Organization for Migration, yani bütün yapılan hesaplar mesela sadece 2016 yılında 10.000'i 10 yani bu yıl sona erdiğinde 10.000 kişinin öleceğini, göçmenler arasında bekleniyor. Sadece 2016 yılının sonuna kadar 10 bin kişi ölmüş olacak. Şu anda da 65 milyon insan göçmen durumunda savaş ve yoksulluktan kaçan ve bunların 21,3 milyonu da ...ülkelerini terk etmek zorunda kalmış. Tabii başka hesaplar da var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı hesaplardı. Yanlış hatırlamıyorsam. İklim mültecileri... ...yani küresel ısınma, iklim değişikliği yüzünden... ...2050'ye gelindiği zaman... ...belki de... ...500 milyon insanın... ...mülteci durumuna geçeceği... ...ve bunun da çok büyük... ...savaş ve çatışmalara yol açmasını ...beklendiğini de söylüyorlar. Bunlara karşı Herman Daly nasıl bir şey öngörüyor acaba? Bunun nasıl önlemesi? Bir de başka bir şey. Donald Trump'la yani ilk defa çok şaşkın <gülüyor> evet, bir şey değil. Çıkıyor. Evet. Donald Trump da hesaplanmış Huffington Post'ta dün bir yazı gördüm. Elise Foley diye bir şey yazmış. Göç ve politika raportörü yani muhabiri. Hı hı. Huffington Post'un hesaplamışlar son e, tahmine göre 11 milyon, 11 milyon 100 bin insanı e, belgesiz göçmen olarak ülkeden atmayı hesaplıyormuş. Atmayı yeah, yeah. evet. Yani inanılmaz yeah. bir durum yani. Evet, yani şimdi tabii ben benim gördüğüm kadarıyla Örmün zaten İtsatçı olarak bunları yazıp sonra e, ellerini eline çizme, bilim taşını altına koymak da denebilir bu. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir polemik ya da herhangi bir e, ne bileyim bir röportajda falan söylemiyor bunları ki söylediğiniz sorularla beraber, birisi de karşılık versin ve peki bunlara cevabınız ne desin? Yani e, dört serpalık bir yazı yazıp ondan sonra ortamdan çekiliyor. Yani bu tür eleştirilere en azından kamusal alanda e, yani bunları aslında düşünüyorsunuz ve siyasetten çok tergiteli bir pozisyon e, tuttuğunuzun farkında mısınız? Ve yani bunun çok daha geniş birazdan bahsedeceğim eleştirileri de olabilir. Yani varlığı, sonuçlar, nedensellik açısından da çok e, doğru değil yani e, yaptığı argümanlar. Böyle bir şey yok. Hani belki becerebilirsek örgündeydi. Bizim programa bağlarız da kendisi. Evet, belki, kendisine, belki kendisine bir de 1932 miydi? Tam tarihini hatırlamıyorum. Yazılmış oldu ama Julian Benda'nın e, Entelektüellerin ihaneti başlıklı kitabını misalesini de hediye <gülüyor> edebiliriz. <gülüyor> yollayabiliriz. Yani. Evet. <gülüyor> e, hediye ederek benim bildiğim kadarıyla daha kişisel ve arkadaşlık ilişkileri bağları üzerinden buna benzer argümanları 2011-2012'de yapmaya başladıklarında Örmündeydi ve bir grup başka iktisatçının çok elit ve bir şekilde bu argümanları yapmaya başladıklarında bu tür arkadaşlarımız akademik ağları olan insanlar nereziyinizin farkında mısınız diye yazdıkları zaman e veya başka şekilde ulaştıkları zaman ama dediğim gibi kamusal alanda olan e, yüzleşmeler değil bunlar e, ama durum bu ne diyorsun yani siz ne düşünüyorsunuz yani burada çok e, sinik bir pozisyona geçip yani mülteci ve e, şey yani göç gibi bir mesele yoktu o zaman sadece mülteci kişi üzerinden konuşuluyordu daha çok şimdi nüfus ve e, çevre ya da nüfus ve e, gezegenin kaynakları gezegenin e, Bekaltı gezegenin sürdürülebildiği söz konusu olduğunda gerçekten e, çok farklı refleksler çıkabiliyor. Yani göç meselesinden daha genel olarak nüfusu düşündüğümüz zaman e, e, yani artan nüfusun birebir olarak artan kaynak kullanımına tekabül edeceği ve bu yüzden de artan çevre sorunlarına tekabül edeceği gibi, gibi bir varsayım var. Şimdi bunu birazcık alasar etmek lazım. Yani bu e, sadece akademik belki çevrelerde değil, daha e, yani kamuoyunda da çok kabul veren bir genel yeterli bir varsayın. Yani bu saat olsa tabii ki yani işte bir milyon kişi kadar kullanıyorsa 20 milyon kişi bu kadar kaynak kullanılacak gibi. Birincisi e, şu an yazılarının karşılaştığı küresel sorunların çoğu... E, Geçen programda da bahsetmiştik. Zaten pardon, ekolojik sorunlarının en ağır birisi olanların şu zaten küresel sorunlar. Yani herhangi bir ulus devletin e, sınırlarını kapatması ve nüfusun tek bir nüfus, yani tek bir ya da teker, teker küçük küçük bağımsız ulus devletlerin e, kendi çevre sorunlarıyla bahsetmek için Sınırlarını kapatıp kendi hususlarını e, kontrol etmeye çalışmaları başka bir birçok bir korkunç metot da burada düşünülebilir. Zaten bir şeye ilaç olmayacak. Yani küresel bir bir şu an bir ülkenin hususunun ya da ikisindenin değil. Zaten çok da fazla ilgili sayabilirdi. E, çok daha farklı. Yani türsel güçle ilgili vesaire yani. Bunlar var, bunlar... ve en en önemlisi belki de hep üzerinde durduğumuz ama ne kadar çok söylesek yeridir e, gelir dağılımı adaletsizliği ki gittikçe korkunç açılan bir makas olarak büyüyor bunu halletmeden ekonomik e, şeyi nüfus artışı problemini aşırı nüfus problemini çözmenin imkansız olduğu da açıkça ortada zaten ve kadınların işte empowerment denilen yani kadınların ...kendilerine iş, meslek ve işte kendi kaderlerini ellerinde tutabileceği imkanlar sağlanmadan... ...nüfusu kısıtlamak falan mümkün olabilir mi yani? Yok, zaten yani ikinci söyleyeceğim şey de tam oydu, gelir adaletsizliği. Birincisi gelir adaletsizliği şuna yol açıyor. Genellikle, yani bunu da şey, kesinlikle bir şey söylemek istemiyorum yoksullar çevreye zarar veriyor falan gibi bir sonuç çıksın diye, kesinlikle söylemiyorum ama yoksulluk ve e, yani hayatta kalmak, geçimini zorlandığı bu koşullarda e, doğa ilişkilerinde belli trendlerini insanların gözletemediği yani özellikle hani, kırsal mukuslarda e, o seneye getirmek için bir şey yapıyorsanız işte toprağın belki e, sağlığını çok da sürdürülebil Sürdürebilmek için belli e, işte şeyleri yapmaktan vazgeçebiliyorsunuz ve daha sürdürülemez. Daha belki doğaya zarar verildi, kürtükler e, edinmeye zorlanabiliyorsunuz. Birincisi, bu ikincisi, gelir dağılımının da ötesinde güç dağılımı. Yani sadece gelir dağılımı ile çok e, şey, e, birebir giden, paralel giden bir şey ama yani... E, gücün dağılımı ve yani demokratik bir e, karar mekanizması bir, bir sürü hani küreselden e, ulus devlet düzeyine, çok daha lokale kadar düşünebildiğimiz e, ölçeklerde karar mekanizmalarının demokratik olmaması zaten e, şunu getiriyor, bugün e, ekolojik açıdan yıkıcı e, pratiklerin çoğundan e, çare edenler zaten gücü ellerinde bulunduranlar. Ve gücü demokratikleştirmesi sürece bir takım kararlar, bir takım şeylerin yapılabilmesi, işte bugün Türkiye'de ve e, çevre mücadelesi açısından da bakıyoruz, yapılabilmesi zaten güçlerin işine geldiği için, o karar mekanizmalarında onlar dominant olduğu için yapılabilmesinin yolu açılıyor. Yani çevre kirleten nüfusun e, absolut e, artışı değil, nüfustaki artış değil. O nüfusu artarken ya da dururken yani, e, içindeki ilişkilerin hem ekonomik açısından hem daha siyasi veya daha genel etkiden, açısından ne kadar demokratik olup olmadığı. E, bir üçüncüsü de kadınlarla ilgili söylediğimizden herhalde oradan belki biraz devamlı. Kadınların çocuk yapmak e, ya da yapmamakla ilgili yani bu e, bu tür nüfusa karşı bu tür e, aşırı faşist tepkiler veren bir takım troll iktisatlar ile bunun e, aslında çok feminist bir pozisyon olduğunu iddia ediyorlar. E, çünkü orvet imarasında kadınlar zaten çocuk yapmak istemez. Ve e, erkekler kadınlara çocuk yapmaya zorluyorlar. E, çünkü feminist pozisyon bu da asla değil. E, Bunda senelerdir feministler almakamadı e, ekolojik iktisatlara. Fem feminist pozisyon kadının yani kendisi hakikaten daha sevdiği, kararlarını kendini vermesi ve bedeniyle ilgili kararları kendi verebiliyor olması kaderini tahin atıyor. Yani kadınlar çocuk yapmayı istiyorsa da çocuk yapmalılar. Yani burada evet. bir temiz doksiyonu çocuk yapmamaktır falan gibi bir şey yok. E, yani o yüzden bir şey söyledim. Örmün Bey'in aslında yaptığı çıkarımlar e, yani bir satçı olarak gezelinin e, geveceği için ee, nüfusun ulus devletler bazında kontrol edilmesinin meşru olduğu çıkarımının dayandığı nedensel argümanlar da aslında temel. Ee, yani nüfusun bile bir açısının değil, içindeki gelir adaletsizliğinin, güç adaletsizliğinin e, bir aslında on, daha fazla e, etkisi olduğu e, ekosiklikle zaten belgelenen e, akademik yayınlarında belgelenem bir mesele. Bunu e, böyle bir ben de tekrar şey yapıp e, tekrar bir de sayına bakıp tekrar bir gün konuşmak istedim. Evet. E, buradan da e, tabii şuna yani az önce de söylediğim artık hareket için bahsetmeye başladığı şeyler e, daha çok e, toplumsal, ve, e, toplumsal ve ekonomik eşitlikler hakkında ne yapacağız sorusu olduğu için mesela bu e, açılış konuşmasında yine bahsetmiştik. Yani Hörmür pozisyonuna tamamen yani biz açıktan ve net olarak karşıyız. Biz açıktan ve net olarak herkesin göçme hakkını e, kabul ediyoruz e, diyerek en azından e, burada bir pozisyon koymuş oldu e, biz ve bence çok e, önemli ve çok olumluydur. Bugün benim özellikle bahsetmek istediğim iki şey var. Bir tanesi daha kısa, bir tanesi birazcık belki daha üzerine konuşabiliriz. Dediğim gibi akademik otorlarımın yanı sıra birazcık daha bu işin siyasetine nasıl yapıyoruz? Gündelik siyasetten tutalım. Daha belki kurumsallaşmış siyaset onlarına kadar. Ee, mücadelelerde nelerle karşılaşıyoruz gibi daha aktif kristat edemiz panelleri yapılmış. Bunlardan bir tanesi alternatifler tanıdıktı. Ee, Bahsettin bu gibi Buton'un e, şeyi, e, Buton'dan bir örnek ve deneyim anlatıldı. E, World National Index gayet Saati Mutluluk Endeks'i bir gösterdiği olarak Gayri Saati İngiliz'e hatlanansa bunu kullanmaya başlayan ülkeler ülke e, Buton. Bir ikincisi Hindistan'dan eski kotalı radikal ekoloji e, hareketi dediğim, e, anlandırdıkları bir hareketten e, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ve akademisyen, e, onun e, Hindistan'daki deneyimi anlattı ve e, Hindistan'daki deneyim tabi bu Hindistan'daki deneyim de kendine büyüme hareketi deniyor i̇şte, radikal ekoloji diyor. Bu birazcık işte dünyanın farklı yerlerinde aslında evvel fikirlerle ortaya çıkan hareketlerin e, yatay olarak bir bireyde nasıl ilişkilenip başka bir dünya tarihine doğru nasıl güçlenirle ilgili bir tartışma e, genel olarak onun bir parçasıydı. E, meraklısına diye söyleyeyim e, Likard Fangan e, diye bir e, web ve grup e, şu anda yürütüyorlar. Aşiş kokaribe grubu. Bu e, şöyle bir şey. Alternatif kontrolsüz. <gülüyor> yani alternatif karışmalar, karşılaşmalar falan e, gibi bir şey e, tercüme oluyor Türkçe'de. Ve e, bu Hindistan'da Aşişin'in çalıştığı e, ve parçası olduğu grupların ve yerlendiklerdeki bir takım alternatif pratikleri yan yana getirmek hem diyalog halinde getirmekle ve beraber eylemenin zeminini sunmak hem de bunların bilgisini tek bir plafondan yaymak için e, yaptıkları bir şey. Bunun içinde mesela enerji e, sürdürülebilir yerel komünite enerjisi girişimlerinden tutun. E, kooperatiflere e, işte kent e, dostanları kooperatiflerinden tutun. E, etnik e, çatışma sonrası yerelde kurulmaya çalışılan barış konseylerine, barış meclislerine kadar hı hı. E, yani sadece ekoloji ya da sadece ekonomi, e, sadece kültür falan gibi değil, hakikaten toplumsal hayatın birçok alanında e, tabandan devlet ve e, ne işte, yani, e, devleti beklemeden belki birazcık devlete, e, devletin kurumsallığının dışında tabandan başka bir hayat e, siyasi şey, erkeği ele geçirmeyi beklemeden başka organizasyonları hayata geçirmeye çalışan bir ağ ve e, bundan birazcık daha bahsedeceğiz ileriki programlarda. Son olarak şunu e, ben bahsedeyim. Bu panellerden bir, e, bir tanesi de parlamentolarda büyümeme. Still working isimli bir e, paneldi. Bunu da yine daha önce programımızda da e, röportaj yoluyla e, konuk olmuştu. Hedef Ödemar yanında partisi olan Bir e, Sörten grubu örgütledi. E, burada da mesele yani tamam toplumsal bir hareket olarak yani, toplumsal hareketlerin içinde bir fikir olarak büyümülmesi e, büyüyor, örgütleniyor e, bir şeyler yapıyoruz gençimiz yani, ama hep böyle kafamızda bir işte katalist ve e, temsilli parlamenter demokrasiyle e, işleyen ulus devletler sistemi içinde, yani sistem içinde bu sistemi nasıl parih edersek edelim, yani bu yaptıklarımız ne olacak, nereye nereye varabilir ki? Ve o yüzden biraz daha kılımsallatmış siyaset kanallarında hareketin fikirleri ne kadar... E, yani kabul ediliyor, ne kadar e, ilet sürülebiliyor, nasıl bir ortam var o daha kurumsalaşmış siyaset kanallarında gibi bir panelde. Burada konuşanlardan bir tanesi daha önce Atat Almanya'nın e, direktörlüğünü yapmış olan bugün de e, Yeşiller Koalisyonu'nun Almanya'da parlamasındaki e, üyelerinden bir tanesi olan Sabine Lerbeek. E, onun anlattığı aslında çok şaşırtıcı bir şey yok ama şu, e, ya da daha genel olarak bütün konuşanlar, e, konuşanlar tabii ne? Flan e, Marcellesi e, Avrupa Parlamentosu'nda İspanya e, Yeşilleri Birliği'nin e, sözcüsü, Filip Lamba e, Avrupa Parlamentosu'nda yine Yeşillerin, e, Yeşiller Partilerinin e, şeyi, e, sözcüsü. E, hepsinin bahsettiği birincisi büyümeme kelimesinin çok korkunç bir kelime olduğu. Yani en azından konu sağlatmış siyasette büyümeme deyince yani herkesin böyle tüylerinin diken diken olduğu ve hepsinin aslında büyümeme fikrini bu kelimeyi kullanmadan anlatmaya çalıştıkları ve e, bu şeyin yani terimin onları çok zorluk çıkardığı. Ama bu da tartışılır tabii yani. Biraz da zorluk çıkarsın ve türler diken diken edilsin diye kullandığımız bir kelime büyümeme. Yani biz böyle kafalarda bir şok etkisi yaratmak gibi de bir, bir şeyimiz var, hedefimiz. Ee, yani bunu Sabine'nin bahsettiği mesela bir tanesi sosyal demokratlarla bu konuda e, ve daha genel olarak e, toplumsal açıdan adaletsi bir ekonomi kurmak ve büyü, büyümeden e, refah gibi bir çalışma pozisyonu kuruldu. Ee, Bunun gayet iyi hissediği ee, özellikle parlamentu dışında toplumsal muhalefet hareketler ve tabandan örgütlenmelerle e, danışma toplantıları yapıldı. Ancak sosyal demokratların hükümete e, geldiklerinde, hükümet e, tüm bir partisi haline geldiklerinde buradan tamamen tekliflikleri yani evet bu, yani şöyle şeyler oluyor. Evet şey de söylemek lazım belki süreyi de bitiriyoruz ama e, yani bu ancak tabandan yükselen bir şeyle basınçla olabilecek yani parlamento böyle parlamento da milletvekillerinden filan beklenebilecek bir şey gibi gözükmüyor nitekim şimdi işte Son zamanlarda üzerinde önemli durduğumuz gibi bu Sioux kabilelerinin kuzey Dakota petrol bulu muazzam bir şey yaptılar. Occupy Wall Street gibi bir hareket yaptılar. Hı hı. Ve bayağı da ciddi bir mucize sayılabilecek bir başarıya doğru gidiyorlar. Yani Winona Ledoux da şey demiş yerlilerin temsilcilerinden biri yeşillerden de aynı zamanda Amerikan yeşillerinden de adaydı geçen seçimlerde e, toprak ve bir de nehirden başka kaybedecekleri hiçbir şey olmayan insanlar için e, artık onları bir şeyle korkutamazsınız diyor. Evet. evet Belki yani şu olabilir. Yine orada Podemos'la e, beraber ee, belki ya da Podemos'un mahalle meclislerine falan da katılımı göstermiş olan Florence'ın söylediği bir şey vardı. Ee, yani o da çok şikayetçi ve Podemos'dan da şikayetçi bizim büyümemeye konuş, Yani bu parlament sosyalde de başka bir oyun ve orada bir sürü insana konuşuyor olmanız lazım ve bir sürü insanda bir hegemonik fikir yaratmaya çalışıyor olmamız lazım ve İspanya'da öncelik toplumsal eşitsizlik ve yani bununla büyüme büyümeme ajandasını dirileştirmek çok zor oldu gibi bir ama şunu söyledi belki bir e, son cümle olarak bunu söyledik biz selsek de selmesek de istesek de istemesek de kurumsal siyaset e, var yani mevcut bu tür kurumlar var ya bizim hedefimiz bunları etkilemek olmayabilir yani ve olmasın tabanda kendimizi örgütlemek olsun ama bunlar bizim önümüze çok somut ve çok korkunç e, engeller çıkaracaklar. Yani biz orayı boş bıraktığımız zaman çıkaracaklar. Yani biz istesek de istemesek de oradaki siyasette konuşmaktan çekinmemeliyiz. Çünkü e, yani biz çekinirsek orayı onlar ileri adım atarak şey yapıyor. Yani her zaman e, toplumsal muhalefetin bir gözünün de oraya dair bir talep üretmek ve o talebi ittirmek olması lazım. Belki onun içinde olarak değil ama Muhalefetin bir sözünün oraya gitmesi lazım diyerek. Ve doğru e, bir şey söylüyor bence. Yani o çok evet. yukarıya değil bence ama orta alana bir şeyler söylemek lazım. Evet ünlü 80. madde tartışmasında da e, Torba Kanunu'nda zaten Yakup Okumuşoğlu'nun da kentin tozunda söylemiş olduğu şey aynıydı. Aynen. Bizim de hatamızdı Aynen. parlamentoyu boş bıraktık. Halbuki bundan sonra nöbetçi avukatlar ve parlamenterleri birebir marketecek şeyler oluşturacağız komisyonlar demişti. Evet, evet kesinlikle. Çok doğru, çok doğru. Peki evet, çok doğru. ederim. Evet, çok teşekkür ederiz Bengi. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek Olay üzere. Gelsin. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Benge Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.